edilir. Böyle çok günür buluyor o bahsettiği kızlara onlar. Evde kaldı ikisi de. İki, iki kız kalemizde evde kaldı. Beş yaşına girdi yani. Onu beğenmediler. Bunu beğenmediler. Erkek yaşı ellisi bayan ee, bayani yirmi beş yaşında olabilir. 30 yaşında olabilir. Yani yaş erkek ondan yani 10 15 20 yaş büyük olsa önemli değil. Önemli değil yani. Çünkü kadın çocuk doğurduğu için hayatın çileleri çok olur, çabuk çöküyor zaten. Çabuk çöküyor ya yani. 20 sene çok çabuk aradaki mesafe kapanıyor zaten. Kadın ya yani 30 yaşındaysa 50 yaşında bir etkinlik vermesi çok normal. 2 2 çocuk doğursun zaten çöker zaten. 2 3 çocuk doğuracak, doğuracak arkasından hayatın çileleri sıkıntıları bakmışsın aralarındaki o yirmi yaş, on beş yirmi yaş kapanmış gitmiş yani. İnan böyle mi? Yani gerçek bu. Hani şimdi diyorlar ki bir iki yaş fark olacak. Hayır bir iki yaş değil. 10 yaş arada fark olması lazım. 10 on. on yaş çok normal ya. Belli bir süre sonra belli bir süre sonra on yaş kapanıyor zaten yani. Tamam. Tamam sele ben de evlen ya. <gülüyor> Cılar ikimiz evlensek olmaz mı ya? <gülüyor> sele bu bize gel, bizde kal. Benle evlen olmaz mı ya? <gülüyor> Neyse Allah hayırlısını nasip etsin. Ee, i̇nşallah mutlu olacak, olacağım bir insanla karşılaşırsın. 20 yaşındamısın? He. Ama ben gencim daha. Çok genç görünümlüyüm ben. <gülüyor> Bak ben sana en son resmi göndereyim. 20 yaş, yani hiç elli yaşını demezsin sen bana, görsek. Evlenelim senden. Sana bol bol kitap okuturum, davet yaparsın, kadınlara ararsın, çocuklara ders verirsin. Ya olsun ne olacak yani, 30 yaş, fark. Çok önemli yani. Çok mu önemli ya 30 yaş. Önemi var ruh yaşımız ya. Görüntü ya genç görünüyoruz da ruh yaşımız işte en 3 yaş mı? Hım. Peki 3 yaş 5 yaş olsaydı olur muydu? Bu şekliyle yani, bu şekilde olabilir miydi? Eee tezevik bir şey Gülfidan. Şimdi Kadir Gecesi ile ilgili o dua var işte Allahümme inne ki afuvun kerimün tuğutun ahtı faafu amni diyeceksin tamam bunu namazanın sonuna kadar bunu okuyacaksın tamam mı arkasından işte kılabildiğin kadar namaz kılarsın ama uzun namazlar kılmak daha geçerli daha eftaldir Allah Resulü yani yatsından sonra başlıyormuş sabah ezanına kadar namaz kılıyormuştu 11 rekat kılıyormuştu ama her rekatta çok uzun süreler okuyormuştu örnek olarak Bakara suresi Alimran suresi, Ağraf suresi gibi uzun sürelerle kılıyormuştu Zilal sesi gibi duyalım ya açla hadi konuş bakalım biraz bu Zilal Müsait mi değiliz? Ha, tamam. Tamam sonra görüşürüz. İnşallah. Tamam. Sana en son evlilikle teklif ettim değil mi? Silah, <gülüyor> tamam tamam yollayın. Değil mi? En sonunda sana bak burada evlilikle teklif ettim. Benden evlen diyor. Tamam görüşürüz inşallah. Senin biz çok iyi anlaşıldık. He. Onlar isteyir mi seni? Olur. Onlar isteyir seni? Onlar isteyir de önce sen şimdi razı olman lazım. Beni seviyor musun mesela? Sevecek misin? Anlaşabilir misin benden? Kafa yapımız uyuyor mu senin? İrakanslarım tutuyor mu mesela? Ha diyorsan ona sonra isteyin. Yoksa annenden iste bu verir. Sen hayır dersin. ne olacak o zaman. He? olacak o zaman. Ya. Neyse şaka bir travı görüşürüz inşallah. Selamünaleyküm <gülüyor> ve rahmetullahi ve berekatühü. Evet, e, sen de Allah'ı sayesin Kadır gecesi var ya bu, bu Türkiye yani Diyanet'in Kadır gecesini ilan ettiği günü Pale girdim ben. Halde banlamış hep talip bu davetçinin kime? Ben bir daha nikalamadım. Avrupa'dan bir arkadaş ben alayım dedi, verdi. Ondan geziyorum. Bir tıkladım ama o banlı değil.